Radyo Tiyatrosu İdamlık Mahkumlar Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt ...Ahmet Atalay... ...Kurgu Hasan Dinç... ...Program Yönetmeni Erol Güldüken. Ömer! Ha? Sen misin gardiyan efendi? Sabahın üçü oldu evlat. Neden uyumadın? Uykum kaçtı. Oturup mektup yazayım dedim. Kime yazıyorsun? Benim hanıma. Hanımına mı? Niye ki? Nasıl olsa yarın ziyaret günü mektupta diyeceklerini yüzüne derdim be oğlum. Haklısın, haklısın da. Öyle şeyler vardır ki insanın yüzüne karşı söylenemiyor. İşte bu mektupta yazdıklarım da onlardan gardiyen efendi. Neyse, mektubu postayla mı atacaksın? Hayır, avukatıma vereceğim. Eşime o verecek. Avukatın mı verecek? Evet ölümümden sonra Sen neler söylüyorsun ya A Dur şimdi aklıma geldi Senin bugün mahkemen vardı değil mi? Karara varılacaktı Evet Eee karar ne? Sakın İdam verdiler Yapma be şimdi üzüldüm Ömer Boş ver üzülme ne yapalım Demek idam verdiler ha Ama hiç belli olmaz Bakarsın asmazlar ...mühebbete çevirirler. Çok oluyor böyle yani. Sonuçta boynumuza idam fermanını astılar ya... ...asarlar ya da asmazlar onu bilmem. Korkma asmazlar. Görmüyor musun bu mapishanede... ...kaç tane idamlık var? Hangi birini astılar ki? Bakma sen hakimlere... ...idamına deyip kalem kırıyorlar ama... ...kimseleri de astıkları yok. Gardiyan efendi... ...asılma korkusunu yaşamak bile yetiyor insana. İzin verirsen şu mektubu... ...bir an önce bitirmek istiyorum. Acelen ne ki Ömer Saatin kaç olduğunun haberin var mı Saat mi sabahın üç buçu. neden sordun ki Unuttun mu gardiyan efendi ölüm buraya şafakla birlikte geliyor Haklısın evet. evlat madem öyle bitir mektubunu Ben de diğer kolçları gezeyim ah, Bu çocuğun bir geldiği günler vardı bir de şimdiki hali. Çok iyi damlık gördüm ama bunun değişik bir hali var. Kültürlü olmanın hali başka canım. Nazan, sevgili eşim. Sen bu mektubu okuduğun zaman ben çoktan ahirete göçmüş olacağım. Ölmek herkes için mukadder biliyorum. La, yetiyor insana. Günahlarımı düşünüyorum. Bu düşüncelere çok daha önceleri niçin sahip olmadığımı hayıflanıyorum. Senin yaşayacağın çaresizlikleri düşünüyorum. İki biricik yavrumun boynu bükük, masumane bakışları gözümün önüne geliyor... ...bu kadar aşağılara düşmem... ...bu kadar ızdıraplara sebep olmam... ...bin idam edilmekten daha çok acı geliyor bana. Şişt, Ömer kardeş! Ha? Ne oluyor? Benim ben Abdurrahman. Ha korktum birden. Hayrola Abdurrahman çavuş? Uyumadın mı sen? Bir uyuyorum bir uyanıyorum. İdamdan yokusundan ne olur ki Ömer kardeş? Ha gelip asılar ha asacaklar korkusu... ...insan Hı. da yoku bırakıyor? Haklısın çavuş Sen Haklısın. mektup mu yazıyorsun? Evet. Ya kusura kalma ama sana bir şey soracağım Amir kardeş. Buyur sor çavuş. Sen dört yıldır yatıyorsun burada değil mi? Eh oldu o kadar. İki yıldır da ben yatıyorum seninle birlikte. Dikkat ettim de iyi bir adamsın sen. Okumuş yazmış şeherli bir insansın. e ee? Kimseye bir kötü söz ettiğini de ne duydum ne gördüm. Hırsızını da seviyorsun. Katilini de seviyorsun. Her bir mahpusu seviyorsun. Yani insanları seviyorsun sen. Orada dur Abdurrahman çavuş. Orada dur. Evet sizleri seviyorum. Belki de kader arkadaşı olduğum için seviyorum ama... ...insanları sevdiğimi söyleyemem. Anlayamadım. Eğer insanların hepsini sevseydim... ...herkesi sevseydim... ...dört yıl önceki o yağmurlu gece... ...elime silah alıp da o kahveyi basmazdım. Kahve basmıştın sen değil mi? Anlatsana şu işi bir daha Ömer kardeş. 12 Eylül öncesiydi. Devletin güçsüz olduğu acı... ...kanlı karanlık gecelerden bir geceydi. Dışarıda fırtına ve yağmur vardı... İşte geldik kahve şurada Uff amma ıslandık ha oldum. Hadi bir an önce işimizi bitirip de gidelim şuradan İdris bak ne diyecek Ne var ya bu gece yapmasak şu işi Saçmalama Ömer Dur bakayım ona bak yoksa korkuyor musun Ben hani? mi yok yo, yok canım neden korkayım ki ha, O zaman lafı bırak da yürü hadi takip et beni yürü geldik o kahve bu kahve mi evet peki herkes mi vuracağız açmalama vuracağımız 3-5 kişi sadece peki kim onlar sen tanıyor musun tanıyorum akşamları hep bu kahveye takılıyorlar şimdi bak he, dinle içeri önce ben gireceğim tamam mı sen Hı -hı. hemen arkamda olacaksın anlaştık mı ben Hı -hı. ateşe başlar başlama sen de ateşe başlayacaksın tamam he? silahın cebinde değil mi Evet. tamam ha çıkartman kolay olur bak. şöyle dakika tamam hadi Nerede? Burada mı adamlar? Evet, buradalar. Şu karşı köşede bak. Sobanın başında oturan grup var ya işte onlara. Ha. Hadi. Tam önlerine geldiğimiz zaman basacağız dediye. Ha. Hadi. Şimdi takip et beni. Şimdi! İşte böyle Abdurrahman Çavuş. Takır takır taradık o adamları. Kim olduklarını bilmeden bir heva uğruna vurdum onları. Vay be. Peki kaç kişi öldürdünüz o gece? Dört. Ertesi gün gazetelerden öğrenmiştim. Demek hiçbirim de tanımıyordun Yok. Tanımadığım gibi suçları neydi onu da bilmiyorum. Nasıl kandırılmıştık, nasıl beynimiz yıkanmıştı. Kinsiz, öfkesiz, o sebepsiz, o dört kişiyi nasıl öldürdüm. Bugün bile buna bir cevap bulamıyorum. <Gülüyor> Of of. Şafak sökmeye başladı Günah arıyor kardeş Evet görüyorum koğuşa sızmaya başladı işinleri Şimdi rahat rahat bir yukarı çekebilirim artık Sen mektup mu yazıyordun demin? Evet Sana da mani oldum Bu sıra kalma Ben yatıyorum ama arkadaş Ben de bütün gece gözünü kırpmadın. Hep yatıyoruz zaten Abdurrahman Çavuş Şimdi seher vakti Ya Rabbi, dağlar, deryalar kadar hatta onlardan da fazla günahkar olduğumu biliyorum. Bu seher vakti, bu salalar vakti sana el açıyorum, yüzük kara, kap kara bir kulun olarak el açıyor ve senden affımı istiyorum. Ya Allah, gitmem, kötü habersin gitmem. Nezat! Ne oluyor orada? Evet, ah, hay Allah İdamlık alemiş. Özür Hayır. Hayır. Ali! İmdat. Ali! Kurtul böyle. Uyan hadi kalk. Ali. Hadi Ali. Ah. Ah. Kalk. Ay, sen, ah. sen misin Ömer kardeş? N ne oldu? Ya, ya, ya, neredeyim ben? Hah, düşe uyandın. Kötü benim. bir rüya görüyordun galiba, ha? Evet. Çok mu kötüydü Ali kardeş? Kötü olsa yine iyi. Korkunçtu Ömer kardeş korkunç. Uyanda aha bu koğuştaymışım. Bir gece gelip beni koğuştan alıp hücreye götürüyorlar. Ben de gitmemek için çırpanıp duruyordum. sonra Sizlere bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sonra şafak söktüğünde hücreye birileri geliyor. Beni dışarı çıkartıyorlardı. Ben de tabii gitmek istemiyorum. Ama kolumdan sürüyüp çıkartıyorlar. Yapmayın etmeyin. Kıymayın bana diyorum ama sonra getiriyorlar beni. Bir de bakıyorum ki Ömer kardeş... Kendimi avluda buluyorum. İşte o zaman bağırmaya başlıyorum. Avluda ne vardı Ali kardeş? Tadada ağacı vardı Ömer kardeş. Yağlı bir, bir o yana bir bu yana sallanıp duruyordu. Cennatta ipin ta başındaydı. Neyse neyse hepsi rüyaymış. Geçti işte. <Gülüyor> ya, ya, geçti, deme. geçti deme Ömer kardeş. Hayır alamet alametliyim buraya. Gör bak asacaklar beni. Vallahi asacaklar. Aa, ...ben asıldıktan sonra çorunlu Ali dediydi dersiz işte... ...hadi alt tarafı bir rüya işte... ...sonra biliyorsun rüyalar çok kere yanıltır insan Ali kardeş... Ha, ama, ...ama çoğu zaman da hakikat olur işte... ...ölüm korkusun neyse de... ...en çok ne harıma gitti biliyor musun Ömer kardeş... Ne? Ne? ...sizlerin içinden beni alıp götürmeleri... Hani kurban bayramında koç alırsın ya... Gözüne kestirdiğim birini yakalayıp sürüler içinde çekip alırsın ya O gitmemek için direnir Diğerleri de böyle köz köz bağır ya İşte aynı onun gibi beni de rüyamda böyle sürüyerek alıyorlar Siz de kes kes bakıyordunuz. Bak Ali kardeş sen kötü bir rüya gördün Hepsi bu takma kafanı artık buna Sen okumuş yazmış adamsın Ömer kardeş De bana Hasar var mı beni he e, Bilmiyorum asmazlar herhalde Sahi neydi senin suçun Dört kişiyi öldürmek karım Kayınpederim, iki kayın Aslında hak ettim ya ilmeyi ama şu beklemek yok mu? Çıldırtır beni Ömer kardeş. Dur, dur, dur, sakin ol. Sakin ol Ali kardeş. Ömrün varsa Ömrü düşünen kim Ömer kardeş? Ama ölümü beklemek yok mu? Ölümü soğuk nefesini ensende hissetmek. Ay. Hayır. Hayır. Haksızlık bu. Ben haklıydım onları öldürmekle. Öyle değil mi Ömer kardeş? Söylesene. Öldürmek korkunç bir şey Ali kardeş. Korkunç bir şey. Bizim ölümü beklememiz kadar korkunç. Ama hak etmişlerdi ölümü. İstersen dinle de kararı ver Ömer kardeş. Sen okumuş adamsın. Benim kararım bir mana ifade etmez ki. Eder. Benim için eder. Vicdanım rahatlar hiç olmazsa. Ama karım karım için beni haklı da görsen vicdanım rahat etmez. Karınız mı? Suçsuz demek o? Suçsuzlu Ömer kardeş. O suçsuzdu. Hiçbir suçu yoktu onun. Sakin ol sakin ol ve anlat hadi. <gülüyor> Belki rahatlarsın. Bizim Aralık kraç yerdir. Geçirmek pek kolay olmaz. Ben avradı babasından isteyip aldım ya. Sen satın aldınsa işte. Yani başlık parası verdin. He ya. Sanki mal alır gibi aldım onu babasından. Baba da baba hani. Dinledir, iman edir tanımaz biri. Birazını peşin vermiş kalanı içinde aylık taksitler halinde senetlerimizi alamıştım. Taksit taksit ödeyeceksin he. Her, her hasat sonu azar azar ödeyeceğim. Ne var ki hasat hep kötü toprak hep bereketsiz. Bırak bizim avradın başlık senedini ödemek yemeğe içmeye para yok. Sonra? Kayınpederle konuştum. avrada ona teslim edip ben de tuttum yanın yolunu. Giderken de kayınpedere dedim ki geri dönüp senetleri Mark ile ödeyip avradı gerisin geri alacağım. O da tamam dedi. Söz dedi. Anşa ağlar ben ağlarım. Anşa kim? Anşa benim avrat. Ağlaştık ayrıldık. Onun babası olacak sahtekara teslim edip gittim Almanya'ya. Sen de gurbetçi oldun ha. Peki ne kadar kaldın Almanya'da? Beş senemer Ömer kardeş. Yemedim içmedim giymedim. Hep mark biriktirdim orada. Gittikten 6 ay sonra da kayınpedere azar azar mark göndermeye başladım. Ayşe'nin başlık parasına mahsub He ya. Ya ben gönderdikçe o senetleri yırtacaktı. Ben gittim iki sene hiç dönmedim köye. Hesap ettim gönderdiğim marklarla Anşa'nın senedi ödenmiştir dedim. Sonra da izin alıp köye geldim. Vay hoş gelmişsin Ali. Hoş bulduk baba. Nasılsın ey misiniz Nasıl naiz işte. Ayşe nerede? Nerede olacak? Tarlada. Birazdan döner. Senetler bir tamam değil mi? Yani hepsini bir bir ödedik. Hiç borcum yoktur sana öyle değil mi? <gülüyor> Senetler. Ha şey yani. Tabii canım. E, senetleri ne ettim baba? Senetleri ne edeceğim canım? Yırttım attım. Hatırat diye saklayacak değildim ya. Ali! <gülüyor> <gülüyor> Ayşe! <gülüyor> Hoş gelmişsin Ali Hoş bulduk Nasıl, <gülüyor> neymişsin? Neyse ben kayfeye gidiyorum Siz karı koca hasretlik giderin artık O geceyi benim kötü evde Anşamla geçirdim Ömer kardeş Hasretlik neymiş her? Hem acı hem de tatlıymış Öyle özlemişim ki onu Benim Anşam hem kadın kokuyordu Hem de melmeket kokuyordu Herkes için öyledir hasretlik Ali kardeş Böylece on gün geçti köyde. Emme her buluşmanın bir de ayrılığı olur ya. Anşadan da öyle oldu. Gidiyorsun Halim. Gidiyorum Anşam. Birkaç gün daha kalsaydı. Oho, sen Almanya'nın ustasını bilmiyorsun. Bir saat geç git. O saat işten atarlar adamı. Çok kötü ha? Kötü olan sensiz olmak Anşam. Yoksa. Kötü her yerde var Bir sen olsaydın yanımda kötüler vız gelirdi bana Daha çok kalacan mı Almanya'da? Kalacağım ya Babana borcu ödedik e Şimdi ev alalım tarla alalım traktör alalım Sonra da bir geleceğim bir daha hiç gitmeyeceğim Bu dediklerini ne kadar zamanda alacağım e, Üç dört yıl Üç dört yılda olur herhalde Uşanım, ne kadar da çoğmuş Yani ben seni şimdi beş yıl Hiç göremeyecek miyim Yok canım İki yılda bir gelirim. Ha bak ne diyeceğim. Bundan böyle artık markları sana göndereceğim tamam mı? Ben ne ödeceğim elin kavur parasını? E para biriktikçe önce bizim köyde Deren Oradaki Zeynel tarlasını alırsın. Sonra da zirate gider eğitimden bir direktör alırsın. He? Başka? Daha para biriktiğinde de şehirde de bir daire satın alırsın. Hepten geriden önce şehirde yaşarız seninle. He? Peki. Sakın babana verme markları ha. Ne alacaksan... İçimiz adını al tamam mı Tamam Anşam tamam dedi ya Evdeki hesap çarşıya uymadı Ömer kardeş Nasıl yani bir şey mi oldu Ben Almanya'dan mark gönderdikçe Anşa dediklerimi bir bir yapmış Hani tarlayı da drahtörü de da, daireyi de almış Ee. Almış Almış ama ne almışsa Hepsini babasının üstüne almış Deme be çorumlu tabi Ayşan'ın suçu yok. Foharca, ailen bir insan ne bilsin? Babası olacak o sahtekar. Bütün alnannamları kendi adına kaydettirmemiş mi? Peki sen bunu ne zaman öğrendin Ali kardeş? Kesin dönüş yaptığımda tabii. Daha önce uyanamadın mı hiç? Uyanamadım kardeş, uyanamadım. Aklıma ne gelsin ki. Ayşeye soruyorum. Tamam diye. O da tamam diyor. Gel de inanma. Peki sonra? Sonrası mı? Zaten ne olduysa başıma ne geldiyse sonrasında geldi Ömer kardeş. Köye geldiğinde bir baktım... ...kayınpederim olacak soysuz... ...benim drahtörümle benim tarlamı sürüyor... ...kambeyinle fırladı Hey baba... ...benim tarlamda ne yapıyorsun ha? Senin tarlamı? mı? Senin tarla hangisi Ali? Üstünde durduğun şu tarla işte. Sen rüyamı görüyorsun oğlum... ...bu tarla benim... Hemide de kabu gibi topuşı var elimde. Tehiyettir traktör! Traktör mü? O da benim. Sen traktör almış mıydın ki? Ahlaksızlığın da bu kadar yani. Hem de ne ahlaksız. Benim Ansha'ya gönderdiğim makaralarla darlayıda traktörde kendi üstüne almış. Bu da yetmiyormuş gibi şehirde hidayere de kendi adına da atmış ve de kirayı vermemiş mi? Vay alacak vay. Ansha boş ver Ali. Gel çekip gidelim hayatımızı başka yerde sürdürelim dedi. Lakin bir kere bir kere kafa mı atmıştı Ömer kardeş. Ertesi günüm dayandım kayınpeder denen rezilin kapısına. İki oğluyla dikildi karşıma. Baba bunlar benim malım. Hepsini geri ver dedim. Ne, ne dese senin hiçbir malın yok. Tarlada, de, şehirdeki daireyi de benim deyince. Sen de çektin tabancayı hepsini vurdun değil mi? Hemen değil Ömer kardeş. ...vaktım olmuyor. Allah bunların cezalarını verir deyip... ...Allah'a havale ettim önce. Sonra... ...sonra Ayşe'ye dedim ki... üzerinde biraz mah var. Gidelim bir şehre yerleşelim. Almanya'da torna'yı öğrendim. Şehirde bir torna atölyesi açarım dedim. E peki Ayşe ne dedi? Ayşe ne desin fukara? Nereye çeksen oraya gidiyorum Ömer kardeş. Şehre yerleşme kararı aldık. Ve hemen o gün... ...gayınpedere gittik. Hayrola Ali ne istiyorsun gene Biz Anşay'la Göçüyoruz buralardan Ya nereye ki Şehre Orada iş kurup yaşayacağız Vallahi sen hangi cehenneme gidersen git Lakin Ayşay'ı götüremezsin O burada kalacak Neden Benim nikahlı karım değil mi İstediğim yere götürürüm. Sen karışamazsın. Sen öyle san. Ayşe'nin başlık parası senetlerini ödeyemediğin için... ...avradını haczediyorum. Ne? Neler diyorsun sen baba? <gülüyor> Almanya'dan her ay sana mark göndermedin mi... ...o senetler için ha? Yok. O da nereden çıktı? Peki şahidin, hani şahidin var mı ha? Senetler hala bende duruyor. Sen ne biçim bir babasın ben? Müslüman değil misin sen be? Yaşından başından sakalından utanmıyor mu sen be? Çok konuşma da çek git buradan hadi. Ayşe'yi almadan hiçbir yere gitme. Ayşe'yi haczettim dedim ya. Hem onu ötekiğin muhtarına vereceğim. Vay lezil vay. Ulan sizi öldürmek sevapların en büyüdür. Ulan reziller. Ulan şerefsizler. <gülüyor> Orada olup da görecektin Ömer kardeş. İtleri tek tek taradım. Peki ya Ayşe. Ayşe mı? Orada öyle bakıyordu. Korkudan katı kesilmiş bağıramıyordu bile. Benim, benim Barabellum'da tek bir kurşun kalmıştı Ömer kardeş. Eee? O son kurşunu da Ayşe'ye sıktım Ömer kardeş. <gülüyor> Zaten en çok da onu öldürdüme yarıyor bir Ömer kardeş. <gülüyor> Madem öyle neden öldürdün zavallı kadını? Onun ne suçu vardı? Ayşe gençti. Güzeldi. Görpeydi. Bir de zengindi. Mal mülk sahibiydi Ayşe. Sülalesini temizlemiştim. Ben de mahpusa düşünce ne yapacaktı Ayşe? Ha? Kötüler onu rahat hırbıyığını salıyor Ömer kardeş. O da doğru ya. Doğruyum yani. Değer Ömer kardeş? Doğruyum. Hak verdim mi şimdi bana? Hak mı? Ne hakkı? Ayşe'yi öldürme hakkı. Bilmiyorum Ali. Ayşe hem cahil, hem güzel, hem zengin, hem de sahipsiz. Bir de babası olacak o şerefsiz. Ayşe'yi öte köyün muhtarına vermeye söz vermiş. Ee, bak bir yönden düşünürsek haklısın da... ...bir başka yönden düşünürsek haksızsın be. Ama ama aslında haklıyım öyle değil mi Ömer kardeş? Senin kendi mantığından bakarsak haklısın tabii ama... Ha, i̇şte benim mesajden duymak istediğim burada Ömer kardeş. Yani ben Ayşe'yi öldürmekle pek... ...pek bir etmişim değil mi? Diyelim ki iyi ettin. Ama bu seni idam cezası yemekten kurtarmadı. İdamdan değil ama... ...vicdan azabından kurtarıyor. Ne? Kayınpederde, kayınçolar doğumumda bile değil. Ama Ayşe... ...avradım öyle der. Bir pişmanım öldürdüğüme... ...bir değilim. Vicdanımı sızlatıyordu hep. Ama sen de beni haklı gördüğüne göre... ...artık vicdanım rahat eder. Ömer kardeş... ...sen ne suç işlerinde... İdam verdiler sana ha. Ben de senin gibi adam vurdum Çorumlu. Kaç tane? Dört. Bilmediğim tanımadığım yüzlerini bile öldürürken gördüğüm dört kişi. Peki ne yaptılar sana da vurdun onları? Hiç. İyi de zorun neydi öldürdün onları be Ömer kardeş? Ya. Memleket kavgası Çorumlu. Memleket. Kardeş, Ömer kardeş duyuyor musun? Neyi Çorumlu? Horozun. Horozun ürünü. ...gün onun ötüşüyle başlar bu mafushanede... ...onun ötüşüyle biz idamlılar... ...bir gün daha fazla yaşamanın... Öyle de çorumlu... ...o bir günün sonunda yine ölüm var... ...ama ben ölümden ziyade... ...ölümün ötesini düşünüyorum... ...kabri düşünüyorum... ...Allah'ımızın huzuruna ne yüze çıkacağımı düşünüyorum... ...şafakla gelen ölümle... ...ben bunları da düşünüyorum... ...şimdi müsaadenizle... ...hanıma yazdığım mektuba devam etmek istiyorum... Bugün idam kararı verilişinin 22. günü sevgili Nazan Gün armasıyla kendimde bir rahatlama duyarım hemen Çünkü idam edilmemiz bir gün sonraya kalır Halbuki ha bugün ha yarın bir şeyin fark ettiği yok Ama nefsime bunu anlatamıyorum Bir kitapta okumuştum Eğer bir şey olacaksa onu şimdiden olmuş bil ve ona göre hareket et diye O kitabı okuduktan sonra hakikatler bir bir açıldı gözümde Gerçekler ateşten bir kor olarak çıktı karşıma bu hakikatları avucumda öylece tutmam gerektiğini hissediyorum. Ölüm müthiş bir hakikat Nazan'ım. O en güzel nasihat edici. Ama anlayan için. Suçsuz insanları öldürmenin ızdırabı iliklerimin içinde sinirlerimi tırmalıyor sanki. Beni böyle yetiştiren, yanlış yönlendiren, yanlışlıkları hakikatmış gibi gösteren zihniyete ne diyeceğimi, nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. ...Allah'tan ümitsiz olmamam gerektiğini buradan öğrendim. Ölümün dehşetini yaşarken... ...hakikatın sırlarına da vakıf olduğum için... ...biraz garip gelecek ama kendimi şanslı sayıyorum. Buradaki koğuş arkadaşlarının hepsi de idamlık. Ölümü beklemek... ...her gün ölüp ölüp yeniden diriminin ne demek olduğunu... ...ne sen sor... ...ne de ben söyleyeyim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İdamlıkların asıl hayatı... ...saat 24'ten sonra başlar... Ölümü beklemek dehşeti bir deprem gibi... ...işten içe herkesi sarar. Bir çıtırtı, kapının bir gıcırtısı... ...bir anahtar sesi, gardiyanın ayak sesleri. İşte bunlar sevgili Nazan. Gece yarısından sonra idamlık mahkumlar için... ...birer şarapnel, birer bomba olarak patlar... ...beyinlerimizde. Ah ölüm. Ah işte. Hey! sarı kamışlı. Abdurrahman Sarıkamışlı Gelsene buraya Neden beni bağırtıp duruyorsun kardeşim Ne var gardiyan efendi Ne istiyorsun Müdür seni istiyor gel hadi Müdür mü Bu saatte mi Saatin nesi varmış Ey sarıkamışlı Müdür bu mahkumu her saat isteyebilir Gel hadi ya, Olmaz Gelmem Hayır Gelmem Her boşuna çağırma gelmem gardiyan efendi Sen beni kandırıyorsun gelmem Ya neden kandırayım ki seni Müdür git çağır sarıkamışlıyı dedi o kadar Gel hadi Aslında müdür istiyor diye beni koğuştan çıkardı Hücreye atacaksın Sonra da sabaha karşı astıracaksın beni mı? Saçmalama Abdurrahman çavuş Daha kağıtların temizden gelmedi Bu asılma işi de nereden çıktı şimdi Yalan söylüyorsun gardiyan Mutlak kağıtlarım bozuk geldi. Söylemek istemiyorum. Ulan sana müdür çağırıyor dedik. Kafamı kızdırma da gel hadi. Gelmem. Vallahi gelmem. Ne bakıyorsunuz öyle kös kös? Anlamadınız mı hala? Beni asmaya götürüyor bu adam be. kamışlı. Abdurrahman Çavuş bak. Seni severim. İnan bana. Dört çocuğum var benim de. Yemin ederim ki asılmaya falan götürmüyorum seni. Hadi. Etme gardiyanım. Gecenin bu vaktinde... Gündüzler torbaya mı girdi de müdür bu saatte ben istiyor ha? Ee, azıttın ama Sarıkamışlı. Adam gibi geliyor musun benimle yoksa jendarmaları buraya çağırayım ha? İnanmayın bu gardiyana. Bunların niyeti kötü. Bunların niyeti beni asmak. Neden önemli mi? Bugün bana seyirinde size. Sırayla bu iş. Abdurrahman çavuş. Gardiyan yemin işte. Müslüman adam canım. Böyle boşa yemin eder mi? Ne zamandır temizden haber bekliyordum. Bugün yarın gelecekti. Mutlaka tenlis tas dedi asacaklar beni. Asacaklar diyorum. Buradan bir çıkarsan bir daha geri dönmem arkadaşlar. Ya o ne kalın kafalı adammışsın. Kaç kere söyleyeceğim. Seni asmaya götürmüyorum. Hadi Sarıkamışlı. Gardiyan nasmayacaklar diyor. Sınırlarımızı bozma da git. Sen ne diyorsun Ömer kardeş? Asacaklarsa asarlar Abdurrahman Çavuş. Biz ne yapabiliriz ki? Olmaz desek Vermesek seni almazlar mı sanki? Gardiyanın dediğini yap. Git onunla. Peki. Bak yemin ettin. Unutma gardiyan. Yalansa oyuncağı günaha girersin sonra. Tamam tamam. Gel hadi. Arkadaşlar. Can borcumuz var doğrata. Gidip de gelmemek var. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Şu anda gecenin ilerlemiş bir saatindeyiz... ...ve gardiyan gelip içimizden birini alıp götürdü. Giden idamlık Sarıkamışlı Abdurrahman Çavuş. Bu ben de olabilirdim Nazanım, Ya da Çorumlu Ali veya bir başkası. Ama piyango Sarıkamışlı'ya çıktı. Gideri bir saat oldu... ...ve biz hala Sarıkamışlı'nın koğuşa geri dönmesini bekliyoruz. Acaba boşuna mı bekliyoruz Sarıkamışlı'yı? Neredeyse şafak da sökecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Oo, hoş Oo. geldin, geldin Sarıkamışlı Gördün mü bek, asmaya götürmemişler seni işte. Hayrola Abdurrahman çavuş, müdür seni niye çağırmış? Köyden bir haber gelmiş, onu söylemek için çağırmış. Ne haberiymiş bu? Bir ölüm habarı varmış da. Kimmiş ölen? Benim küçük oğlum. Altı yaşındaydı. Başın sağ olsun. Dereye düşüp boğulmuş. Başın sağ olsun, başın sağ olsun. Ben de az kalsın asmaya götürüyorlar diye öyle bir korkmuştum ki. Mer benim oğlanın ölüm haberimiz ...diyecekmiş bana Müdür Bey. Sevgili Nazan... ...şu anda benim gördüklerimi, benim hissettiklerimi... ...yaşamanı ne kadar isterdim bir bilsen. Ölüm korkusu bizleri insanlıktan çıkarmış sanki. Bir görsen... ...oğlunun ölüm haberini duyan Sarıkamuşlu Abdurrahman... üzülcü yerde seviniyor. Boğazına yağlı ölüm ilmeği geçmediği için... ...bir gün daha yaşadığı için bayram ediyor. Bunları gördükçe kabri düşünüyorum Nazan. Sorgu sual meleklerini düşünüyorum. Kıyametin dehşetini... ...mahkemeyi Kübra'daki hesabımı düşünüyorum... ''Üzerimdeki dağlardan, deryalardan daha ağır olan kul haklarını düşünüyorum. Arkadaşlarımın ölümü beklemenin dehşetini yaşarken ben ölümden sonraki olacakların derin ızdırabını duyuyorum. Kardeşin kardeşten, babanın oğlundan, annenin yavrusundan kaçtığı o müthiş hakikatın içinde yüzüyorum. Bunları düşünürken boşa geçen, aldatılan ömrüm için bin aile feryat ediyorum. İyi bir kul olmamanın ızdırabını kalbimin ta derinliklerinde hissediyorum.'' Kardeşler beni dinleyin. Mahdiyenlerden duydum. Az önce 20'ye yakın dosya gelmiş müdüriyete haberiniz olsun. Eğer dediklerin doğruysa bu gece infaz var hapuzhanemizde. Yazık kim bilir kimlerin dosyası geldi. Müdür beyin masasını temizliyordum. O sırada geldi dosyalar. Üzerinde mahkumların isimleri yazılıydı. Temizden gelen idamların dosyalarıdır ha. Ay, ay, ay, Beni asacaklar. Bu gece beni asacaklar. Mutlaka, mutlaka benim dosyam da gelmiş. Ya dur ya, nereden biliyorsun senin dosyanın geldiğini? Biliyorum ve beni asacaklar. Ayda! Namussuzlar, suçsuzum ben. Ya, Kimseyi bak. öldürmedim. Allah Allah. Hayır! Ya, hayır, bana sus, beni. Bir hayır, bir dakika. Ya, Bırakın, tutun Tutmayın Allah Allah. beni. Allah Allah. Boynuma şingene celladını vermem Allah. ben. Allah. Kendi Allah. ipimi Allah. kendi atacağım mı? Ya galiba. tutun şunu ya. Kendini öldürecek bu adam ya. Allah Allah. Şingene ip çektirmem ben. Ya! Tutun şunu, tutun. Bak şimdi kendin ya Çekilin dur. diyorum Yapma size. Ya, Allah aşkına dur. Allah Allah. Çekilin. Ya, ya yetişin, Çekilin diyorum size. Çekilin. Ya, ya. Ne oldu? <gülüyor> ne oldu bu adama? Karnevan içinde kalmış. Ya Bu gece beni asacaklar diye bağırdı. Sonra da başını duvarlara vurmaya başladı böyle kendi kendine. Ölmüş bu adam gardiyan. Karantinaya kaldırın. Savcı gelinceye ya. kadar orada kalsın. Ya, o yazık oldu adam. Ya, abi, Suçu neydi bu adamın? İki bilezik için bir kadınla kızını doğramış. Namussuz bir de suçsuzum diyordu. İşte ölümün her an kapımızı çalmasını beklediğimiz bir gecenin eşiğinden daha içeri girdi. İdamlık koğuş arkadaşlarım böyle beklemektense adeta ölümün kendisine gelmesini istiyor. İçimde bir duygu. Sanki idamlık haberim gelince rahatlayacakmışım hissini veriyor. Bunları düşünürken de ötelerin ötesine uzanıyorum sevgili Naza Bir anda asıldığım, kabre konduğum, mahşerde dirilerek haşrolduğum geçiyor hatırımdan Sonra şimdiki beklediğimiz gibi mahşer yerinde de beklememiz canlanıyor gözümün önünde eh, Söylenenler doğruysa bu gece birkaç kişi ipe gidecekmiş Asacaklar ya, bu gece beni de asacak namussuzlar çünkü sıram geldi beni de götürecek Saçmalama Abdurrahman çavuş bunu da nereden çıkardın Dosyalar gelmiş ya imamı da çağırmışlar Koruntu bunlar hep çavuş inanma <gülüyor> Ömer kardeş bir şey diyeceğim sana Buyur söyle çorumlu Hani bir seferinde Sana neden o adamları öldürdüğünde sormuştum ya Sen de memleket meselesi demiştin hatırladın mı Evet Peki de bakalım Sağcı mısın solcu Sadece katilim çorumlu Sadece katilim ben Katil olduğum belli de Çorumlu'nun dediği gibi Sağcı katil misin Solcu katil misin <Gülüyor> Katilin sağcısı solcusu olmaz arkadaşlar Katil katildir Durun biraz Nereye Afturaman Çavuş Helaya. Peki neden oldurdun o üç kişiyi Omer kardeş Anlaşılan bu gece uyumayacaksınız size Hangi gece uyuyabiliyoruz ki Ömer kardeş? İdamlık dediğin karanlık bastırdı mı pür dikkat olmalıdır. Bakın arkadaşlar şu anda bir sıkıntı duyuyoruz değil mi? He ya hem de ne sıkıntı? Eh, bu ölümü beklemek yok mu Ömer kardeş? İşte bu sıkıntımızın temelinde ne var biliyor musunuz? Ne var Ömer kardeş? Cehalet. Cehalet var arkadaşlar. Başkasının hayatına kastetmenin, sabırsız olmanın... ...şunun bunun sözüne uymanın birilerine benim gibi alet olarak... ...hayatını, her şeyini kaybetmenin temelinde cehalet yatıyor işte. Eee Ömer kardeş, sen okumuşa yazmış adamsın değil mi? Sen de dört adam öldürmüşsün emme. Seninkisi sanıyorum siyasi. Tahsilimiz okuma yazmamız görünüşte. Aslında bizim gibilerine tahsili cahil demek daha yerinde arkadaşlar. Tövbe töbe. Bak ne güzel konuşuyorsun işte. He? <gülüyor> Bir atasözümüz var. Bir musibet bin nasihattan yedir diye. İşte benimki de bu. Bu musibete çarpılmasaydım... ...hakikatları görmek imkanına da kavuşamayacaktım. Bu bakımdan Rabbime hamd ediyorum. Ya Ömer kardeş... ...biz de senin gibi bir düşünebilsek hele... Allah. Gardiyan geliyor. Affetiniz bol olsun arkadaşlar. Oo, gardiyan efendi. Buyur gardiyan efendi. Sarı kamışlı nerede? Göremiyorum. Hey, sarı kamışlı, abduraman çavuş, neredesin? Şimdi hatırladım. Az önce helaya gitmiş indi. mu orada sarı kamışlı? Çabuk, sana bir haberim var. Çık! Biriniz çıkartın şunu oradan be. Ben şimdi çıkartırım gardiyan efendi. Kimin tansiyonu bakayım hadi. çık Gardiyan seni çağırıyor çavuş! Duymadın mı be hey, sarı kamışlı? Cihad ediyorum Madem çıkmıyor aç kapıyı çorumlu. Baş üstüne verdi den efendi. Uyudun mu yoksa? Abanın. Bu da ne? Çabuk buraya koşun Çabuk. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Tamam oldu. Ne oldu çorumlu. Bu bu ölmüş gardiyan. Sar almıştı canını ağırmış arkadaşlar. Vah zavallı ölmüş mü? Ya böyle ya. Böyle. Ölmüş ya Çağıyla bileklerini kesmiş Olacak iş mi bu şimdi Neden Neden yaptın bunu be Sarıkamışlı Neden Hiç mi dayanacak gücün kalmamıştı Bekleseydin ya Belki de asmazlardı seni Belki de müebbete çevirirlerdi cezanı <gülüyor> Sen Sen neden aramıştın Sarıkamışlıyı gardiyan Müjde vermek için Müjde mi <gülüyor> ne müjdesi Bugün Temiz'den dosyası gelmişti Temiz <gülüyor> ithamını bozmuş Ne <gülüyor> <gülüyor> Yani Sarıkamışla ipten kurtulmuş muydu Evet Yazık oldu İyi mahkumdu <gülüyor> Allah rahatsız oh. versin Arkadaşlar çok çok Vakit çok geç oldu ya. Hadi yakalım bakalım Arkadaşlar ve bu gerilimli bekleyişin sonucunda ilk freyi verdik Nazancığım. Sarıkamışlı Abdurrahman bu yüke daha fazla dayanamayıp intihar etti maalesef. Halbuki inançlı olsaydı bu intiharı yapmaz idam edilmeyeceğini de öğrenmiş olurdu. Maalesef onu bu şekilde intihara götüren şey yine cehalet oldu sevgili Nazan. Şu anda daha iyi anlıyorum ki bu korkuların temelinde iyi kul olamamanın getirdiği sancılar yaşanıyor. Korkumuzun temelinde bu yatıyor. Nasılsın Ömer? Göründüğüm gibiyim işte. Çok zayıf olmuşsun. Gözlerinin altı musun? Ah, uykusuzluktan. E sen nasılsın? Çocuklar nasıl? İyi olmaya çalışıyoruz. Çocuklar devamlı seni soruyorlar. Evet. Demir sen hala haber yok değil mi? Yok. Ömer. Aslan, aslan. Lütfen Nazan ağlama Göreceksin bak idam kararını temiz bulacak Hiç merak etme Ne yapıyorsun orada Çorumlu <gülüyor> Hiç Dışarıyı seyrediyorum gardiyan efendi Sana hiç ziyaretçi gelmez mi Kim kaldı ki gelsin Anam babam zaten rahmetli. İ i̇ki kardeşim Alamanya'da. Avrat tarafı dersen... ...kim var? Söldürdüm. Allah'tan gayret kimsem kalmadı şu darı dünyada. Şu anda gecenin yarısı sevgilim. Seni ve yavrularımı dünya gözüyle bir daha hiç göremeyeceğimi biliyorum. Şu anda koğuşta derin bir sessizlik yaşanıyor. Ama bu tamamen suni sevgili Nazan. Çünkü şu anda herkes benim gibi idam haberini beklemenin çilesini çekiyor. Sağlık ve afiyet içinde geçen zamanlarımı düşünüyorum. Meğer hürriyet içinde olmanın kıymeti elden çıkınca anlaşılırmış Nazan'ım. Serbest zamanımda niçin ahirete yarayacak işler yapmadım, niçin namaz kılmadım, oruç tutmadım, hayır ve hasanat yapmadım diye pişmanlık duyuyorum. Yaptığım kötülükleri düşünerek de ızdırap duyuyorum. Affet Allah'ım! Affet Allah'ım Allah'ım bizi! ...bize insan mı diyorlar? Affet Allah'ım! Affet! Hey, ne oluyor? Ne bu Feryat? Kim o bağıran? Ben Mustafa kafayı ışıttı galiba. Gecenin bu saatine bağırıp çağırdığına göre... ...aklı sıra iyi insan numaralarıyla... ...idamdan kurtulmak istiyor. Yemezler bu numarayı! İdeli yemezler oğlum! Hayır yanılıyorsunuz. Böyle numaralarla bir şey elde edileceğini... ...sanacak kadar aptar değilim ben he... O halde bu değişikliğin sebebini söyle de... ...biz de bilelim ha? Ne düşündün Nideli? Eh, ne olacak cehaletimizi? Cahil olmasak bu ellere düşer miydik? Doğru dersin beni Nideli. Her bir ıstırabın... ...her bir musibetin altından mutlaka cehalet yatar. Fakat madem ki pişmanlık duyarsın ya... ...bu da bir kazanç sayılır. <gülüyor> Fakat çok geç kalınmış bir pişmanlık Ömer kardeş. Allah'tan korkumuz olsaydı... ...yeterli dini bilgimiz olsaydı... ...bu işlerin hiçbiri başımıza gelmezdi elbet. Sen tokatlı Ahmet... ...kafayı çekip... ...sağa sola ateş ederken... keyfi dört kişiyi öldürmezdin. Sen çorumlu... ...sen de işin önünü sonunu düşünmeden... ...imkanı yok dört kişinin katili olmazdın. Ya sen balıkesirli esirli Niyazi? En yakın arkadaşının... ...hanımını para için öldürebilir miydin ha? Ya ben... <gülüyor> ya ben nefsimin pis emelleri için... ...komşumuzun namuslu hanımını hunharca nasıl katledebilirdim? Dömer kardeş! Bir şey de be! Yanlış mıyım? Yok değilsin. Elbette değilsin. Cehalet deyince en başta Allah'a kitabı tanımamak gelir. Ben de aldatıldım gayrı. İş düşmanlar sayın... ...dış düşmanlar sayın aldatıldım işte. <gülüyor> evet... Bunca melaneti içimizde... ...Allah korkusu olmadığı için yaptık. Şimdi ben yüce yaradana sığındığım için... ...benim delirdiğimi... ...idamdan kurtulmak için böyle yaptığımı sanıyorsunuz öyle değil mi? He? Ta baştan yapmalıydın. Ama zararın neresinden dönersen kârdır çorumlu. Kar. Anşa. Anşa. Çorumlu. Anşa. Sen ne yapıyorsun öyle orada he? Hiç. Evet. Anşamın adını sesleniyor. O 99'luk tesbihle mi? He. Anşa. Bredensiz. Anşa. Tesbihle ancak Allah'ın adı zikredilir. Karının adı değil. Orasını ben de biliyorum. Ama ben... ...anşamın adınına çekiyorum, sana ne? Tövbe tövbe, Günaha giriyorsun çorumluğu, yapma. Ayşe, Ayşe. Anşa. Sana yapma dedim rezil. Başlatacaksın Ayşe. şimdi aşağından maşandan yani. Ağzından şıhanı kulağın duysun. <San> İdeli, eğer bir daha avradıma laf edecek olursan... Bana bak, madem Ayşe'ni o kadar seviyordun, neden öldürdün Ölse ha? Yeter, Sen... yeter, kesin kavgayı arkadaşlar. Kendi derdimiz bize yetiyor zaten Boşuna üstüne varma sorumluluğun Mustafa Yaşadığımız günler sonunda Onun da aklını kaçırmaya başladı ortada Delirmiş bu rezil ya. Resmen delirmiş Hem karıyı öldür Hem de tesbih çekerek karının adını sayıkla <gülüyor> buyur Ömer abi yeni demlemiştim sıcak bir çay içsen ha? sağ ol Niyazi <gülüyor> eline sağlık Niyazi kardeş pek güzel demlemişsin çayı <gülüyor> afiyet olsun Ömer kardeş eee istersen bir bardak daha vereyim iç sağ ol sağ ol eee <gülüyor> eee ah, ah, bu ne kadar süredersin Ömer kardeş zulüm mü? hangi zulüm Niyazi? <gülüyor> Hangi zulüm olacak abi? İşte bu idam zulmü. Her gün, her gece ha asıldık, ha asılacağız korkusuyla yaşamak. Zulüm değil de nedir ha? Hı? Baştan sona haber yok diye bir deyim vardır Niyazi <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Neye el atsak elimizde kalıyor işte. Yeah. İnsanın nihayette tutunacak dalı adalettir ama bizdeki adaletin hali de bu. Yeah. Cahil bırakır, katil yaparlar. idam fermanı çıkartıp ...ha öldün ha öleceksin diye zulmederler. Ne diyelim? Ee, ver elini öpeyim Ömer kardeş. İçime su sertin ayrı. Yeter! Yeter artık! Bitirsinler bu işkenceyi öldüreceklerse... ...öldürsünler yol <gülüyor> Tam altı ay oldu... ...hakim idam cezası vereli. Ama bir tesellimiz var. O ki yüzümüze hakka <gülüyor> öldürdük. İşin hakikatına kavuştuk. Bu da bir kazançtır Niyazi kardeş. Ben senin gibi olamıyorum Ömer kardeş Hep böyle Hakaretler diyor içeride karada Sebeplere de Karar verene de bekletene de Kendine de et Niyazi kardeş Kendine de Kendime de Kendime de Kendime de ediyorum. Kendime de ediyorum. Saat gecenin yarısını geçti Sevgili Nazan İçimden bir ses yolun sonuna geldiğini fısıldıyor bana Mektubun başında sana bir kitaptan bahsetmiştim hani İnanılır gibi değil ama O kitabı hiç tanımadığım biri hediye etti bana Anlatayım İdam kararımın geldiği ilk günlerdeydi Şaşırmış ne yapacağımı bilmez halde bunalma düşmüştüm İçten içe inliyor Rabbime dua ediyordum Ya Rabbi hata ettim isyan ettim Benimle hiçbir münasebeti alıp vereceği olmayan insanları Sebepsiz yere öldürdüm Affet beni ve yardım et bana diye Evet Nazan böyle samimi yaptığım duadan sonra inanır mısın rahatladığımı hissettim o gecenin sabahıydı gardiyan beni çağırdı korka korka yanına yaklaştığımda elinde bir paket olduğunu gördüm paketin içinden bir ilmihal kitabı çıkmıştı İşte o gün hayatımın dönüm noktası oldu okuduğum her bir kelime ağustos sıcağında bunalmış birinin içine esen meltem rüzgarı gibi serinlik ve huzur veriyordu bana bu kitap olmasaydı belki deliren intihar eden arkadaşların başını ben çekmiş olacaktım şimdi sana ve yavrularıma tek mirasım ...bu kitap olsun sevgili Nazan. Göreceksin, darda kaldığın günlerde... ...teselli kaynağın, sıkıntılı anlarda... ...ferahlatan Meltem olacak bu kitap. İşte. işte Nazan. Gardiyanın bu gelişi bana. Ömer! İşte. işte sevgili Nazan. İçime doğan gerçek oldu. Gardiyan beni çağırıyor. Ömer! Ömer dedim duymadın mı? Duydum, duydum gardiyan efendi. Duydun da neden cevap vermezsin? E, mektup yazıyordum da. Sonra yazarsın, şimdi gel. Müdür bey seni çağırıyor. E, mü, müdür mü? Gece ne bu saatinde mi? Mapus'un gecesi gündüzü olur mu hiç? Ta, ta, ta, Tabii, yalnız biraz izin rica ediyorum gardiyan efendi. Olur ama fazla oyalanma. Tamam, tamam. İşte sevgili Nazan yolun sonu göründü. Zevkler, eğlenceler, idealler, ihtiraslar hepsi geride kaldı. Ama kötü iyi yaptıklarım benimle beraber etrafımı kuşatmış olarak geliyorlar. Bilmiyorum ahirette görüşme imkanımız olur mu? Bilmiyorum yaptıklarımın hesabını verip aydınlığa kavuşmam olur mu? Benim için dua et. Seni ve evlatlarımı her şeyin sığınağı ve her şeyin sahibi olan Allah'a ısmarlıyorum. O en iyi vekil, en iyi sahiptir. Elveda... Elveda. Elveda. Hey, gardiyan. Gardiyan! Seni bekliyorum. Ben hazırım artık. Gidebiliriz. Aha, ya ya elveda, de, elveda arkadaşlar. Ya, ya. Hakkınızı ya. helal edin. Helal olsun. Ol. olsun. Helal olsun. Ben de helal ettim. Sağ olun helal et. Ben de herkese helal ettim. Sağ. Ol. İdamlık Mahkumlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.